Evet son günceli itikadim meselelerle ilgili bir hususa daha değinelim inşallah arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi biz defalarca şunu söyledik. Defalarca şunu söyledik. Aynı şeyi söylemeyelim. Aynı şeyi söyleyerek anlatamadığımızı tekrar aynı şeyleri söylemekle anlatamayız değil mi? Biraz üslup değiştirelim. Arkadaşlar insanları önce ikiye ayrı. Böyle biraz daha basit indirgeyim. Ben Yahudiyim diyen, ben Hristiyanım diyen, ben Mecusi'yim diyen, ben Müslüman değilim diyen insanlar. Bir de ben Müslümanım diyen, ben Tevhid Ehliyim diyen, La İlahe Lelah diyen, Elhamdülillah Müslümanız diyen insanlar. İki ayırdık mı? Şunların hükmüne? Tamam bunlar kafir. Yani burada da artık ihtilaf etmeyelim yani. <gülüyor> bunlar kafir. Geldik ben Müslümanım diyenlere ben Müslümanım diyen bir insanın önünde İslam'ına iki tane engel vardır. Bu şu demek, ben Müslümanım diyen bir kimseyi iki sebebin birinden Siz sen Müslüman değilsin diyebilirsiniz. Şunlara zaten sen Müslüman değilsin dedik. Yani gidip de adamın yüzüne karşı değil de onların Müslüman olmadığını bildik. Yahudi adam, Hristiyan, Mecusi, Putperest, Putperest demeyelim de Mecusi, Hindu, veya işte Afrika'nın bir çöründe İslam'dan uzak değişik bir din yaşıyor. Bunlar aslen kafir. Geriye kaldı ikinci sınıf. İkinci sınıf kimsenin içlerinde şu iki sebepten birinden dolayı o kişiye sen Müslüman değilsin diyebilirsiniz. Ya da o kimseyi kendi iç dünyanızda tekfir edip arkasından namaz kılmayabilirsiniz. Kestiğini yemeyebilirsiniz o bir kişi kadınsa ona evlilik teklifi götürmezsiniz yani bu iki sebepten dolayı bir kimsenin kafir olduğunu bilirsiniz bu iki sebepten bir tanesi büyük şirktir İkinci ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan bize verdiği haberleri inkar tekzip, alay alma takrif etme ve buna benzer sebeplerden o kişiye kafir dersiniz oldu mu? Şu kişi, iki sebep. Bir, adam büyük şirk sahibise puta tapıyorsa, secde ediyorsa bu adam müşriktir. O yatıyorsa, daha açık bir ifade kullanalım, hakimiyet gittiklerini Allah'tan karşısına verirse bu kimse müşriktir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa bu kimse müşriktir. Ama Her ne kadar ben Müslümanım dese de. Bu bir. iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden bildirdiği bir şeyi inkar ediyorsa mesela nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden bildirdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Musa aleyhisselam Musa aleyhisselam diye bir peygamber geldi mi insanlara hidayeti davet etti mi bunu bize kim bildirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah vasıtası yani Allah'tan aldığı bilgi bize iletti kim bunu inkar ederse kafir olur. kim bunu yalanlarsa kafir olsun kim bunu tekzip ederse kafir olur. mesela domuz eti haramdır Allah bunu haram kıldı mı? Kıldı. Bunu kim bildirdi bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Kim bu bilgiyi inkar ederse ha, haram helal bu da kafir olur. Hocam birinci ile ikincinin arasındaki fark ne? Birinci ildeki fark Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesine ihtiyaç yoktur. Oldu mu? Birinci de yani büyük şirkte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana gelip de putlara tapma. Bak Allah diyor ki putu taparsan müşrik olursun diye sana bildirmesine gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bildirmeden önce de sen putlara taparsan müşriksin bitti. Deli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken Mekke'de putlara tapanların hükmü neydi? Bitti. Resul onlara bildirdi mi? Bildirmedi. İbnü Cüdan diyor cahiliyede yaşıyor diyor. Onun yaptığı ona hiç faydası Yoktur. İnne ebi ve ebaka finnar diyor. Benim babam da senin baban da cehennemdedir diyor. Abdülmuttalip kavmiyle beraberdir diyor. Resulullah gelip de Abdülmuttalip'e putlara tapma dedi mi? Demedi. Ona bu bilgi ulaştı mı ulaşmadı. Birinci de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sana bildirmesine gerek yok. Sen bu bilgiyi bir fıtratla, fıtratla, iki Allah'ın görünen ayetlerle öğrenmek zorundasın. Bu bilgi senin fıtratına DNA diyelim ona. DNA'na yerleştirilmiştir. Hücrende vardır bu bilgi. Ha dış şartlar seni bu bilgiden uzaklaştırmıştır. Nefsin seni bu bilgiden uzaklaştırmıştır. O halde birinci şey, ikinci de ise Resulullah'ın bunu bildirmesi gerekir. Meleklere iman. Meleklere iman. Nereden bileceğiz? Biz şimdi gökyüzüne baksan, güneşin, ayın, yıldızın mükemmelliğine baksan Allah'ın bu gökyüzüyle ilgili işleri düzenleyen kullarının, meleklerin olduğunu bilebilir misin? Aklın bilemezsin. Fotoğrafla da bilemezsin. Meleklerin varlığına iman edebilmen için sana ne lazım? Risalet bilgisi lazım. Oldu mu burası? Oldu. Şimdi cehalet özrünün tartışıldığı tek bir yer vardır işte burasıdır cehalet özür müdür değil midir meselesinin tartışıldığı tek yer vardır şu birinci husus değildir hangi husustur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana bildirdiği çünkü birinci hususta zaten cehalet yok birinci hususta ne yok zaten cehalet yok birinci husustan ikamesi için bilginin gelmesine gerek yok zaten burada cehalet özür müdür değil midir tartışmaya gerek yok ki anladın mı kardeşim yani büyük şirkte adam Allah'tan başkasına ibadet etti adam taşa tapınıyor bu adam nedir? müşriktir taşa tapın taşı kendisine ilah edinen kimsenin müşrik olduğuna dair bir ayete bir hadise gerek var mı? ha şimdi buna gerek yoksa burada cehalet mazeret midir değil midir? zaten ilme gerek yok burada. burada neye gerek yok? Gerek yok İbrahim Aleyhisselam babasına dedi ki inni arake ve İbrahim Aleyhisselam babası puta tapıyordu değil mi? Putperesti. Uizgal İbrahim sen putlara ilah mı ediniyorsun? Ben seni de senin kavmini de açık bir sapıklıkta görüyorum. İbrahim Aleyhisselam bu sözü söylemeden önce o kavim neydi? Müşrikti. Bundan dolayı cehalet özrünün İslam alimleri arasında tartışıldığı konu burası değildir. Tartışılan konu risalet hüccetiyle gelen. Çünkü benim ona iman edebilmem için ne gelmesi lazım? Kur'an-ı Kerim gelmesi lazım. Benim ona iman edebilmem için ne? o bilginin bana ulaşması lazım. Cehalet özür sadece burada tartışılmıştır bu bir yer. İkincisi bu konunun tamamında mı tartışılmıştır? Hayır. Her insanın Kur'an'ı okuduğu zaman görebileceği bir husus da cehalet özür değildir. Mesela bugün 70 yaşındaki bir neneye Kur'an-ı Kerim'i okutalım. Musa Aleyhisselam'ın varlığını bilir mi? Görür mü? Demek ki Musa Aleyhisselam'ın inkârı konusunda cehalet mazeret değildir. Görür. İki, ümmet arasında meşhur bulunmuş meselelerde cehalet mazeret değildir. Bugün domuz etinin burada yaş olarak en küçük kim? Herkes yaşlı maşallah. Hiç gencimiz yok. Eee Mesela bu kardeş kaç yaşındasın sen? 13 yaşındasın. Sen domuz etiyor yiyor musun? Niye? Haram diyor bak 13 yaşındaki çocuk. i̇bn Teymiyye diyor ki bu meseleler sadece Müslümanlar arası değil Yahudi ve Hristiyanlar tarafından da biliniyor. Yani bir Yahudiye gidip de Müslümanlıkta domuz eti ne dertesen o da haram diyor. Böyle meselelerde de cehalet özür değildir. 2-3 Meşhur sünnetle sabit meselelerde Cehalet mazeret değildir. Mesela süt kardeşinle evleniyorsun. Süt kardeşin olduğunu bile bile. Ve ben cahildim diyorsun. Olmaz. Süt kardeşle evlenmenin haramlığı meşhurdur. Meşhur meseledir. Ha, o halde cehalet özrü nerede tartışılacaktır? Bir, mesela hafi olacak. İnsanların anlayamayacağı mesele olacak. İki, insanlar Badiye dediğimiz çöllerde, ilimden uzak yerlerde olacak. 3 ilmin ona ulaşması mümkün olmayacak. Mesela yaşlı bir teyzemiz var 70 yaşında. Okuması, yazması, iyi. okuduğunu da anlayabiliyor. Önünde de kitap var, Kur'an-ı Kerim. Hiç okumamış. Musa Aleyhisselam'ın peygamber oldu bu teze ulaştı mı? Ulaşmadı. Daha okumadı ki Kur'an. Kur'an ne yapmadı? Ulaşmadı. Okumadı, daha okumadı. Kur'an önünde duruyor ama okumadı. Bu bilgiyi biliyor mu şu an? Bilmiyor. Cahil mi bu konuda? Mazeret mi? Değil. Bilgiye ulaşabilecek imkanı var. Bak önünde duruyor. Ha, yani. ha, Bilgiye ulaşabilecek imkanı var. Burada da yani diyor ki kişinin ne zaman bilgiye ulaşabilecek imkanı varsa işte o zaman onun cehaleti mazeret değildir. Tabi huzurlarını harekete geçirecek. Bir de şu kayda şurası vardır. İki tane adam var. Tamam mı? Bu adamın ikisi de iki, yine yaşlı teyze olsun bizim teyzeler olsun yine. İkisi de 70 yaşında olsun okuması yazmazları okudun anlayabiliyor. Doğru bilgiye ulaşabilecek imkanları yok. Doğru bilgiye ulaşabilecek imkanlar ne? Yok. Adamın hiçbir imkanı yok. Yani araştırsa, gitse, gelse, Kur'an'a baksa yani gitse, her işi yapsa, Kur'an'ı aramaya kalsa Kur'an yok önünde, sünnet aramaya kalsa sünnet yok... Böyle bir çölde yaşadıklarını düşünün bu iki teyzenin. Soracakları kimse yok. Tamam mı? Şimdi bir tanesinin imkanı yok ama uğraşıyor. İçinde bulunduğu halden razı değil. Koşturuyor, didiniyor. Bir tanesinin imkanı yok ama hiç içinde bulunduğu halden razı. Ne atıyor? bile değil. İbn-i diyor ki cehalet bunun içinde mazeret değildir diyor. Çünkü içinde bulunduğu halden razıdır diyor. İşte arkadaşlar size çok güzel bir anahtar vereyim. Bu anahtarı kullanın. Sizin karşınıza kim? İslam aliminden herhangi birinin cehalet mazeret olduğuna dair bir kavlini getirirse işte o kavil burayla alakalıdır. Ona vereceğiniz cevap şudur. Bir, bu kavil doğrudur. İslam alimi doğru söylemiştir. Evet katılıyoruz. Bu Allah'a büyük şirk koşmakla ilgili mi değil mi? Onu getireceksin. Hangi konuyla ilgili? Emni Teymiye diyor ki onların sözlerini aslını diyor avam bilmiyor diyor. Sözün Aslında avam bilmiyor. O sözü avam söylerse kâfir olmaz ama ben söylersem kâfir olurum diyor. Bak o birinci hususla ilgili değil bu konu. Allah değil mi? Kim size İslam alimlerinden ee, bir kabil getirirse o kesinlikle burayla ilgilidir. Bu meseleyi ne yazık ki bu asır tevhid el alimler dayanlayamamıştır. Mesela bir alim büyük şirkte cehalet, ben mazeret görmüyorum ama mazeret görene bir şey diyemem dersem geçmişteki alimleri tekfir etmem gerekir diyor. Tamam. Kimi? Ben isim vermeyeceğim şu şu şu önümüzdeki hafta onlarda da izah edeyim. Ben gittim onların kavillerini gördüm. Bahsettikler evet lafız olarak büyük şirk şirk diye geçiyor ama bahsedilen husus şirk değil. Bahsedilen husus ne değil? Şirk değil. Hatta isim vereyim birisi İbni Hazm'dır birisi de Kadı Ebubekir Bekir İbni Arabi'dir. Onlardan kavil getiriyorlar. Büyük şirkte cehaletin mazeret olduğuna dair. Eğer diyor büyük şirkte cehaleti mazeret göreni tekfir edersen bu iki alimi ne yapman lazım? tekfir etmen lazım. Ben o iki alimin kavilerini inceledim. Kadı Ebu Bekir i̇bn Arabi'nin kavili kendi kitabında değil Kurtubi'de geçiyor. Tamam. Diğer İbn-i Azm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şey, Sıddık Hasan'an zikrediyor. Kadı Ebu Bekir i̇bn Arabi'nin. O da yanlış anlamış. Ya hocam herkes yanlış anlamış. Bir doğru sen mi anla? Yani? Olabilir. Öyle değil mi? Yani bir ben yani doğru anlamış olabilirim. Bir de Ömer abi doğru anlar zaten. İkimiz doğru anladıysak icma asıl olmuştur diyelim. Böyle bir esprilede dersimizi bitirelim inşallah. Önümüzdeki hafta güncel itikadin meselelerle ilgili devam edeceğiz inşallah. Peki.